Şeytan Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve salamu ala Resulina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'l ammâ bat. 71. sorudan devam ediyoruz. Yalçın abi siz okuyun şimdi. Soru 71. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Esma'l-i Hüsna hakkında bunları ezberleyip belirleyen Cennete girer diye buyurmasının anlamı nedir? Evet, yani bu da bize bir şey gösteriyor Şeyh'in bu sorusu. Demek ki şeriatta varid olan her nas zahirine değildir. Yani normalde zaten hadisin lafzı açık. Kim 99 Allah'ın 99 ismi vardır, kim ezberlerse cennete girer. Ama Şeyh burada neyi izah etmeye çalışıyor? Zahir lafızdan irade edilen manayı. Bu demek değildir ki tevil. Tevil başka bir şeydir. İnsanlar. Cehaletten dolayı kavramları birbirlerine karıştırıyorlar. Aslında o hadisin zahir manası içerisinde yatan şeyi irdelemek o hadisin zahirini tevil etmek değildir. İnsanlar tevil ile bu noktayı birbirinden ayıramıyorlar. Bu Arapçada, e, lügatta, dilde var olan bir usluptur. Yani siz bazen Araplar şöyle derler, bu büyükbaş hayvanlar var ya danalar, onların bir kısmı var. Hani mesela en lezzetli antikot antrikot mu diyorlar şu sırt tarafı. Orayı bir adı var Arapçada. Ben şunu unuttum. Onu zikrediyorlar. Dananın bütün cismini kastediyorlar mesela. Buna cüz zikredip külli kastetmek diye luhatta bir kaideden bahsediyor luhatçılar. Yani siz mesela şu sürahinin bir parçasını anlatıyorsunuz ama irade ettiğiniz mana tamamı. O yüzden kim La ilahe illallah derse cennete girer hadisleri. La ilahe illallah söylemek La ilahe illallah şartlarıyla beraber yaşamanın bir cüzü, o cüz'i zikretmekle beraber aslında irade edilen şey külli olan genel manadır. O yüzden, o yüzden bu hadisin şimdi inşallah hakikatini irdeleme gayret edecek. Devam. Cevap. Bu buyruk bir, birkaç şekilde açıklanmıştır. Bir, bunları ezberleyerek bunlarla Yüce Allah'ı dua ederek hepsiyle ulaşmak. Evet, bu zaten açık herkesin, akıl sahibi herkesin hadisi okuduğunda anladığı şey. İkincisi. iki kul için kendisine uyulması mümkün olabilen Er-Rahim, El-Kerim gibi isimlerin manalarına sahip olmak noktasında kendisine yakışan şekilde bu manalarla nitelenebilmesi mümkün olabildiği kadarıyla bu anlamlara sahip olmak için kendisine eğitimi alındığı. Bu ikinci mananın birinci ayağı. Allah Subhanahu ve Teala'nın 99 ismi var ve o 99 isim içerisinde bazı sıfatları ve isimleri var. Mesela Rahim. Ne demek? Merhametli demek. Değil mi? Merhamet sahibi. Allah Subhanahu ve Teala merhametli olduğu için merhametli olan kullarını sever. O yüzden Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki: "İnne ma yerhamullahu min ibadihi'r rahama." Allah rahmet eden kullarına rahmet eder diyor. Allah rahmet eden kullarına rahmet eder. Gene sahih hadistir ki bir gün adamın bir tanesi Beni İsrail'den diyor ki vallahi Allah seni affetmeyecek diyor yaptığı şeyden dolayı. Yani bir tane fısk işleyen bir adam için diyor ki vallahi Allah senin yaptığından dolayı affetmeyecektir diyor. Allah subhanahu teala diyor ki kimdir o benim onu affetmeyeceğimi söyleyen? Ben onu affettim onu cehenneme koyacağım diyor Allah azze ve celle ve o kişiyi ateşe koyuyor. Allah merhametli olduğu için insan da merhametli olmasını ne yapar? Ee, över. Tabii bu merhamet şu kınanmış manada bir e, acziyet noktasındaki bir merhameti gerekli kılmaz. Düşünün ki anne var çocuğunu sabah namazına seslemiyor aman evladının uykusu bölünecek. Hani bu merhamet değil. Ateşe atmak onu öyle değil mi? Ona merhamet onu uyandırıp e, ateşten korumaktır. Aynı şekilde bugün de şirk işleyen bu kadar adama müşrik demeyip onlara müslüman deyip kendilerince yaratılmışlara merhametli olduklarını iddia edenler, onlara işledikleri şikten dolayı şeriatın verdiği isim olan müşrik ismini veren Müslümanlara da bunlar yaratılmışlara merhamet etmeyen işte hariciler diyenler merhamet kavramını biraz karıştırmışlar. Yani az önce de zikrettiğim gibi merhamet yerden yere, konumdan konuma değişen bir kavramdır. Bu nedenledir ki Allah subhanahu wa ta'ala da kendisi merhametli olduğu için kulunun da merhametli olmasını ister. Mesela Allahu Teala boş konuşmaz. Onu tenzih ederiz değil mi? Allahu Teala aynı şekilde kulun da boş konuşmasını sevmez. O yüzden diyor ki onlar boş konuşma boş şeylerden irat etmişlerdir. Genel olarak konuşma, iş, her türlü işleyen, yani. boş olan, lüzumsuz olan hiç Müslümana mâla yani hani denen Arapçada insanı ilgilendirmeyen şeyler. Allah böyle şeylerle uğraşmadığı gibi subhane teala kulunun da uğraşmasını istemez. Gene Allah subhane teala kerimdir, cömerttir değil mi? Allah kulundan neyi ister? Cömertliği ister aynı şekilde. Kulu da bu manada Allah'a, tabi ki Allah'ın kendine has olan şeklindedir kulun kendisine has olan şekildedir. Kul da cömert olmak zorunda. Allah subhane teala bazen kendisine isyan, bazen değil hep veriyor, müşriklerin hepsine veriyor değil mi? Rahman'dır bu manada. Çok genel bir merhamet sıfatı vardır. İnsanın da kendisine kötülük dahi yapsa, kendisine kötülük yapan birine iyilikle muamele etmesi Allah'ın emridir. اِدْفَعْ بِلَّتِهِ اَحْسَنَ Sen kötülüğü iyilikle sal. فَاِذَا ve وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ الْحَم۪يمِ Göreceksin ki seninle arasında düşmanlık olan adam sana canından bir dost kesilmiştir. Adam sana kötülük yapmış. Ama ona iyilik yapmak Allah'ın emri. Çünkü Allah böyle yapıyor subhanahu wa ta'ala nice kafirler var onlara. Biz de bir dönem kafirdik. Biz de cahiliye üzereydik, şirk üzereydik. Allah subhanahu ve teala bize İslamla minnet etti. E o dönemde de rızkımızı kesmedi biz Allah'a küfrediyoruz, körlük yapıyoruz diye. Niye? Bazen o bize kötülük yapan insanlara ikramda bulunmak onları neye çevirebilir? Hakka çevirebilir. Bu yüzden kulun da insanlara karşı böyle muamelede bulunması lazım cömertlik noktasında. Yani Allah subhanahu her bir sıfatını irdeleyecek olursak Aynısının nerede olması lazım? Bizde olması lazım. Rahman terbiye eder. Değil mi? O yüzden Rabbdir. Araplar ev, kadına evin Rabbi demişler. Rabbul Beyt demişler. Aslanın terbiyecisine Rabbul Esed demişler. Aslanın Rabbi demişler. Niye? Terbiye ediyor onu. Allah bizi terbiye eder. Nasıl terbiye eder? Kitab öyle gökten indirmekle alın okuyun anlayın demekle değil. Yaşamakla Allah bizi terbiye eder. Zaten Allah eğer sahabeyi Allah teala gökten o kitabı indirseydi, açıp okusalardı, bugünkü insanların saptığı gibi sapıtacaklardı. Bugün musibet nerede? Herkes metinlerden anlam çıkartıyor değil mi? 50 bin tane anlayış çıkıyor. 50 bin tane ayrı din çıkıyor ortaya. Sebep ne? Kitabeden dini öğreniyoruz. Yaşayarak dini öğrenmiyoruz hiçbirimiz. Halbuki Allah subhanahu teala'nın sahabeyi terbiye etme metodu nasıldı? Bir hata yapıyorlardı, vahiy geliyordu. Hata yapıyorlardı vahiy geliyordu. Hata yapıyorlardı vahiy geliyordu. O yüzden nasihatin tesiri oluyordu insana. Bakın bizim genel olarak nasihattaki problemimiz şudur Müslümanlar olarak. Biz lüzumsuz yerde nasihat ediyoruz. Yani mesela bir kardeş var boş konuşmuyor. Ben o kardeşe nasihat ediyorum. Ya boş konuşmak kötü bir şeydir kardeş. Yani işte o yüzden boş konuşmamak lazım falan. Derler ki yani ne alakası var şimdi niye anlatıyorsun değil mi? Bu nasihatin hiçbir tesiri olmaz. Adam boş konuşur konuşur bir tanesi oradan denir. Sen ne patavatsız adamsın kavga eder. Adam morali bozulmuştur. Tam o sırada gelir dersiniz ki bak kardeş tamam o adam sana hakaret etti de ya sen de yapma güzel kardeşim. Boş konuşma yani. Allah boş konuşanları sevmez. Dediğin andaki nasihat mütesirlidir yoksa o mütesirlidir. O yüzden bazen Allah Azze ve Celle ne yapar bizi? Hata yapacağımızı bile bile bırakır. Birçok peygamberin zelleleri var değil mi? Allah bunları biliyordu yapmadan önce bıraktı ki ibret alsınlar diye. Nice salihler hatalar yaptılar sonra o hatalarından döndüler. Niye? Allah'ın terbiye metodu nasıldır? Yaşataraktır. Yaşatarak Allah terbiye eder. O yüzden rahmani olan, rabbani olan alimlerin, davetçilerin ve insanların da terbiye metodunun bu şekilde olması gerekir. Yani geri gelir insan vardır, nasihat edersiniz, nasihat almazsa siz kendi haline bırakırsınız. Artık düşer, hata eder. Ondan sonra sizin sözünüzün değeri ve kıymeti ortaya çıkar. Çünkü Rahman'ın sözünün kıymeti nasıl ortaya çıkıyor? İnsanlar dinlemiyorlar. Adam içki, kadın, kumar, fuhuş değil mi? Dalıyor pisliğin dibine. Ondan sonra... Allah'ın kelamı bir istiyor diyor, gönlüme bir huzur doldu, işte fıtratın buymuş, aradığım Ya dün de sana bu gelmişti. Allah bıraktı onu kendi haline, nefsiyle baş başa bıraktı, baktı ki nefsi onu helak edecek, kurtuluş burada, insan geri döndü. O yüzden bizim terbiye metodumuzunda kimin terbiye metodu gibi olması lazım? Alemden Rabbi Allah subhanehu teala. İşte kul bu gibi bütün sıfatlarda ama bakın bütün sıfatlarda, her birinde kula yakışır şekilde Allah sıfatlarıyla sıfatlanırsa Allah subhanahu teala'nın bu Resulüyle haber verdiği müjde var ya. Kim 99 ismi bilirse herse cennete girer işte o kişi cennete girer. Mesela Allah subhanahu ve teala müminleri tanımlarken ne diyor. Öfkelerini yutarlar diyor değil mi ayette. Çünkü Allah affeder çoğu zaman. Diyor ki biz sizin elinizle kazandıklarınızı size versedik yeryüzünde hiçbiriniz kalmazdınız değil mi? Biz diyor çoğunu da affederiz bir kısmını geri döndürürüz ki akıl alıp ibret alasınız, ders çıkartasınız. Hani günahlarınız dökülsün, ahiretteki azabınız da bundan dolayı affedilsin. Allah Subhanahu ve Teala bak çoğunu affediyor. Eğer çoğunun affetmeyip cezasını verseydi hiçbirimiz kalmayacaktık yerizinde. O yüzden bize düşen de Müslüman olarak rabbani davetçiler ve terbiyeciler olarak Nefsimiz adına veya başka benzeri noktalarda yapılan bütün saygısızlıkları, bütün kusurları, bütün hataları görmezden gelmek olmalıdır ya. Yani. Ama tabi belli bir yere kadar bakın dikkat edin Allah hepsini kabul etmiyor. Allah bir taksimat getiriyor bir kısmını ne yapıyor? Geri döndürüyor kendi elleriyle kazandıkları noktasında. O yüzden kul bütün Allah'ın sıfatlarıyla muttasıf olursa yani onlarla sıfatlanırsa Allah'a yakın olur. Subhanahu ve Teala. Evet <gülüyor> devam abi el Cibbar, el azim ve el müfekebbir gibi şanı yüce Allah'a Sübhane ve Teala mahsus olan isimlerle ilgili olarak kula düşen bunları ikrar ve kabul etmek bunlar önünde itirar boyun eğmek bu sıfatlardan herhangi birisiyle bezlenmeye kalkışmamak Şimdi ikinci tefsirini yapıyordu ya ikinci tefsirde birinci dedik ki Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanma kula yakışır şekilde kula has olan şekliyle ama her ismiyle değil çünkü cabbar da onun bir ismi. Mutekebbir de onun bir ismi. Çünkü Allah kibir sahibidir. Kibirlemek sadece Allah'a yakışır. Başkasının kibir hakkı yoktur. Çünkü tek övgü sahibi Allah subhanahu wa ta'ala'dır. Resulullah diyor Allah'tan daha fazla övülmeyi seven yoktur. O yüzden Rabbinizi övün diyor. Değil mi? Peygamber teşvik etmiş aleyhissalatu vesselam. Allah subhanahu wa ta'ala hadisi kutsi de diyor ki İzzetime kibriyama yemin olsun ki Bana ibadetten müstekbir davranan Cehennemin ortasına oturtturacağım diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kibri bu kadar yermiş Sübhane ve Teala. Hatta hadiste der ki, İsrail oğullarından biri öyle kibirli yürüdü ki Allah onu yerin dibine battırdı ve kıyamete kadar batmaya devam ediyor diyor. Bir tane rivayette. O yüzden Allah Sübhane ve Teala kulunun kibirli olmasını istemez. Bakın Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem diyor ki لَقَتْ كَانَتْ لَكُمْ فِي رَسُولَىٰي اُسْوَةٌ Sizin için Resulullah'ta ne vardır? Güzel örnek vardır Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber s.a.v. Mekke'den çıkarılmış yanında bir avuç insan var. İşte 40 rivayetlere göre. Onlarla Mekke'den çıkartılmış, Onlar da hepsi çıkamamış. Yani birkaç tanesi de kalmış. 30 kişilik bir grup Mekke'den çıkmış. Zayıf, güçsüz, suikaste uğramış çıktı. Çıkması nedeniyle öldürememişler. Bu kadar zayıf bir durumda çıkıyor, Medine'ye gidiyor, devlet oluyor, geri dönüyor 7-8 sene sonra. O zaman da 10.000 kişilik bir orduyla geliyor. Her taraftan Mekke'ye giriyorlar, savaşmadan Mekke'ye alıyor. Ve devenin sırtında deve çok uzun bir hayvan. Ben bilini biliyorum yani böyle dünya ayaklarınızın altında zannediyorsunuz. O kadar büyük bir hayvan. Resulullah sallasam devenin tepesinde ailesiyle dese Mekke'ye girerken başı önde giriyor. Çünkü işlerin neticesi alimlerin Rabbinde. Sadece bize düşen çalışmaktır. O yüzden Hud suresi 88. ayette "Vematafık illa billah" diyor. Salih Aleyhisselam. Yanlış hatırlamıyorsam Ya da Şuayb Aleyhisselam. Şuayb Aleyhisselam. Benim başarım sadece ve sadece alemlerin Rabbi Allah Subhanahu ve Teala'da. E, öbür peygamberlerin başarıya ulaşamaması veya ulaşmaları kendi yaptıklarıyla alakalı mı yok? İşlerin neticesinin Allah Subhanahu ve Teala e ait olmasıyla alakalı. Allah dilerse verir. Subhanahu ve Teala. Bunu bilip ve idrak edip anlayan bir peygamber Aleyhisselatu Vesselam Mekke'ye girerken Kibirle kafası önde girmiyor. Normalde böyle girmesi lazım. En büyük komutanlar bir yeri fethetti mi kafa böyle girerler yani. Kibirli bir şekilde o beldeye girerler. Bu biz yaptık biz ettik demekten kaynaklanan bir şeydi. Çoğu da Müslümanların helak olmasının sebebi biraz bir araya gelip biraz işte e, cemaatleştiklerinde biraz Rahman'ın onlara hayır kapılarını açmasının neticesinde içerisinde oldukları nimetten Allah'a nankörlük edip şımarmalarıdır. Allah subhanahu aleyhi ve sellem nankörlük ettikleri anda çekip insanların elinden ne yapar bu nimeti alır. Mesela 15-20 senedir Türkiye'de cemaatsel faaliyetler, cemaatsel hareketler, işte İslami olan, tevhidi olan birçok hareket var. Tabi 20 senelik bir tarihsel sürece bakıldığında bugün gelinen noktada o cemaatlerin artık arkasından yerler esiyor. Artık hiçbir şey kalmamış, paramparça olmuşlar. Yani herkes herkes hakkında atıp tutuyor, herkes herkes hakkında bir şeyler söylüyor. Bunlar kaçınılmaz şeyler. Belki içerisinde biz de varız bunlar. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah beni göndermeden önce yeryüzüne baktı, arabını Acem'ine, hepsine buğuz etti diyor. Sonra beni gönderdi ve insanlar hidayeti öğrendiler, hidayete erdiler. Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemi gibi insanlar birbirleriyle buğuz, birbirleriyle düşmanlık, birbirleriyle anlaşamamazlık, çekememezlik, Hepsi neyden kaynaklanıyordu? Allah subhanahu isyandan. Ben geçen hafta bunu biraz sanki yanlış hatırlamıyorsam izah etmiştim. Bunun neticesinde insanlar içerisinde oldukları nimetin hakkını ve şükrünü yerine getirmemişler. Bu nimeti ve şükrü ne için kullanmışlar? <gülüyor> Nefislerini tatmin etmek için kullanmışlar. Mesela öyle topluluklar ben gördüm biliyorum ki. Mesela 50 kişi bir araya gelmişler. Hesapta İslam cemaatiler Allah razı etmek için bir araya gelmişler. Şurada işte bir tane adam varmış bizi tekfir ediyormuş. Gidelim Pura'ya dağ kaldıralım dövelim öldürelim şöyle yapalım falan. Gitmişler o garibana zulmetmiş dövmüşler onu da erkeklik saymışlar. Ondan sonra toplanmışlar vay biri bizim işte aleyhimizle konuşuyormuş. Hemen gitmişler ona bir işte sen bizim aleyhimizle konuşuyormuşsun şöylemiş biz keseriz asarız şöyleyiz böyleyiz elli kişiyiz altmış kişiyiz. Gücü zannetmişler ki nimet çünkü. Yani güç dediğiniz şey Allah'ın verdiği bir nimettir yani. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki güçlü Müslüman, güçsüz Müslümandan Allah'a daha sevimlidir diyor. Yani gücü olan, İslam'a hizmet eden, zulmü ortadan kaldıran Müslüman Allah'a daha sevimlidir. Güçsüz Müslümandan. Subhanehu ve Teala. Sonra bir bakmışsınız ki o nimetin nankörlüğe çevirmişler. Allah da ellerinden çekip almış şu anda. Şimdi ortada yerler esiyor. Adam Allah'a küfretmiş diye birini vurmuş. Müslümanın biri. Arkada çoluğu çocuğu karısı kalmış. 40 kişilik, 50 kişilik, yüz kişilik adamlar var. O kadar adam bir tane kadına onun ev kirasına, faturalarına, yemek ihtiyaçlarına bakamıyorlar. Öyle bir duruma gelmişler. Sorsan hepsi Müslümanlar. Mangalda kül bırakmıyorlar. Tevhid aşağı tevhid yukarı müşrikler böyle, müşrikler şöyle, şu şirk bu şirk. İçerisinde bulundukları nimet onları azgınlığa itmiş. Çünkü nimet dediğiniz şey insanı gözlerini kör eder. Şehvet çünkü yani verilen nimetler hep şehvetin hoşuna giden şeylerdir bunlar. Mesela çocuk, mesela kadın, mesela mal değil mi? Evet şükrü yerine getirirse güzel nimetler ama bunlar nefsin hoşuna giden şehvetler değil mi? Bakın Lut Aleyhisselam'ın kavmi, Lut Aleyhisselam'a melekler yakışıklı delikanlılar şeklinde geldiği zaman... Lütaleselama diyorlar ki şu yakışıklı delikanları bize ver diyorlar. Biliyorsunuz kadınları bırakıp erkekleri yaklaşmak gibi bir pislik içindeydiler. Orada Lütaleselam kalmine diyor ki Elaşıfi Kumraçülün Rasit. Aranızda bir tane aklı başında adam yok mu diyor. Yani Rasit yani gafletten uyanan iyi kötüyü yanlışı doğruyu mağrufu münkeri birbirinden ha bir tane adam yok mu? Alimler bu ayetin tefsirinde diyorlar ki şehvetin hoşuna giden her şey Aklı örter diyorlar. Evet evlilik bir nimettir. E, kişinin ailesiyle beraber olması da bir nimettir. Allah'ın verdiği bir nimettir ama her şey ölçüsünde. Şeriat da onun ölçüsünü koymuş. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselam çokça ibadet eden bir sahabeyi hanımı gelip peygambere şikayet edince diyor ki ailenin üç günde bir senin üzerinde hakkı vardır. Yani üç günde bir ailenle cinsi münasebet kurman, onun ihtiyacını gidermen, Ailenin senin üzerindeki hakkıdır diyor. Yani şeriatı koyduğu ölçü bu. E insan İbnül Kaym'ın dediği gibi bunu arttırırsa kalbini öldürür diyor. Yemek mübahtır. Evet iş, insanın eşiyle beraber olması mübah bir iştir. Aynı şekilde yemek yemek de mübahtır. Ama yemeğin de dozanı, dozajını kaçırdığınız zaman o da mübah olmaktan çıkar haram olur. O da insanın ibadetten alıkoyar, aklını örter. O da bir şehvettir. İnsanın karının doyurması bir şehvettir. Nasıl Fercin şehveti varsa dilin de şehveti vardır. Konuşmak insanın bir ihtiyacıdır. Evet insan konuşmalıdır yani. Derdini anlatmalıdır. Öyle bir varlıktır ama onun da bir yeri vardır. Miktarı, ölçüsü, kıymeti vardır. İnsan bunu da yapmadığı zaman az önce diğer örneklerde verdiğim gibi bir sarhoşluğun içerisine gelen bu sarhoşluk da aklını örter. O neden nedir ki bütün çalışmaları yaparken her an gafletten uyanık olmak, her an Allah subhanahu teala'ya bağlantımızı sağlam kurmak gerekir. Biz biraz işleri yoluna koyduk mu şey yaparız, kontrolünü biraz tecil ederiz, ihmal ederiz. Mesela bakın bir iş yeri sahibiyseniz, iş yeriniz oturduysa, para işte düzenli geliyorsa fazla kontrol etmezsiniz. Ama baktığınız işler biraz kötü gidiyor, gelir gider uç uca, burun buruna, hani bazı ay zarar ediyorsunuz, bazı ay biraz kar ediyorsunuz. Gider işin başına bakarsınız, kontrol edersiniz. Kim ne yapıyor ne etmiyor. İşte insanın fıtratındaki bir imtihan vesilesidir bu. İnsan birazcık işleri yoluna koydu mu gevşeklik insanın fıtratında var olan bir şeydir. Hemen gevşer. O neden nedir? İşlerin neticesi alemden Rabbi olan Allah'a aittir. Bize düşen ciddi bir şekilde sürekli gafletten uzak uyanık bir şekilde çalışmaktır. Ha neticesinde bin kişi veya 1 milyon kişi vermek o alemden Rabbi Allah سبحانه ve تعالى'nin dilemesi devam. El Gafur, El Şekur, El Afuf, El Rauf, El Halim, El Cevat, El Kerim gibi kuat anlamı taşıyan isimlere gelince, kul bu isimlerin ihtiva ettiği mana çerçevesinde Allah Azze ve Celle'den ümit ve beklenti içerisinde olmalıdır. Evet ikinci tanım hala bitmedi yani ikinci tefsirin kayıtları var birincisi kulun işte Kendisine has olan şekliyle sıfatlarla sıfatlanmasıydı. Allah'a has olan kibir gibi sıfatlarla şey yapmamasıydı. Bu konuda Allah'la haşa çekişmemesi, bu sıfatları bünyesinde toplamamasıydı. Üçüncü şekli de e, gafur gibi, rahim gibi merhamet sıfatlarına e, dayanaraktan Allah'a ne beslemesi, hüsnün zan beslemesi. Ben kulumun zanını üzereyim diyor Allah subhanahu aleyhi ve de değil mi? Yani bunu tefsirinde alimler hep ne anlatıyorlar? Yani kul eğer Allah subhanahu teala'dan hep rica eder ise inşallah Rabbim beni affedecek, inşallah Rabbim beni bağışlayacak. İşte Rabbi de onu bağışlar, bununla karşılar. Ama yok insan hep korkuyla Allah'a karşı bizden beslerse aman helak oldum, aman böyle oldum bitti gitti Allah subhanahu teala de onu onunla karşılayacaktır. Bu iki şey birbirinden birbirinden Ayrılmaması gereken iki tane etkendir. Eğer birinde aşırı gidilirse mesela korkuda haricilere benzenir. Eğer sevgide aşırı gidilirse mürciyelere benzenir. İkisi de olmak zorunda bir Müslümanda ama ölçüsüyle. Eğer ölçü kaçırılırsa veliyyadubillah dediğim gibi iki tane sivri uç var. İkisi de helakın kapısının açılmasıdır. Evet. El-Aziz Züntikam, Alıcı Şedih-ül cezası çetin, seriul hisap, hesabı çabucak gören gibi tehdit anlamını içeren isimler karşısında ise kul saygı ve korku ile itaat etmeli, Allah Subhane Teala'dan korkmalıdır. Evet. Üç, bu da ilk, o az önce bahsettiğim korku kısmıyla alakalı olan sıfatlar. Hı. Üç. Kul bu tanık olmalı ve marifeti ve bu diyeti ile bunların hakikat hak, hak ettikleri karşılığı varmıyordur. Mesela Yüce Teala'nın yarattıkları üzerindeki ulubunu, yüksekliğini ve yüceliğini ve onların yukarısında olmasını aşkın üzeri, üzerinde istiva ettiğini ilmiyle, kudretiyle ve başka isim ve sıfatlarıyla malukatı ihata kuşatması ile birlikte onlardan ayrı oluşuna tanıklık edip bu sıfatların gereğince ona ibadet ederek kalbiyle onu yüksel, yükselip ona ona niyaz ederek kapısını çaldığı şuuruna vararak onun huzurunda pek güçlü bir hükümdarın önünde oldukça zilletle duran bir kul gibi durduğunu hissederek söylediği sözlerin ve amellerinin ona yükseldiğini ona arz edildiğini bilerek koluğunu arz edince sözlerinden ve amellerinden onun huzurunda kendisini rezil ve rüsvay edecek şeylerin yükselmesinden utanması gerekir. Evet şimdi buraya kadar anlattığı kısım İlk cümlesinde dediği gibi ubudiyet. Yani ibadet. İbadetin her zilletle, rüsvallıkla, Allah'a karşı zellikle ortaya konması. Son söylediği bir söz var. İnsan ee, dedi ki, bununla beraber, ibadet etmekle beraber ki bu emirleri yerine getirmektir. Yani vacipleri. Vaciplerin hemen arkadaşı olan bir mevzu daha var. O da haramlar. Yani yasaklanan şeyler. Orada da de, işte en son söylediği söz şu ki, diyor ki, kuldan Rabbe yükselecek kötü ameller onu Allah katında ne yapacaktır kötü bir mevkiye Allah katında işte kötü bir yere ulaştıracaktır onun vesilesiyle de rüsva olacaktır bundan da haya etmesi gerekenir <gülüyor> İmin kelam bütün peygamberlerin ilk kavimlerine tebliğ ettikleri nübuvetin ilk şeyi idamt hey fene maşite Eğer haya etmiyorsan dilediğini yapabiliriz yani utanmıyorsan, utanmıyorsan dilediğin her şeyi yap. Bu bütün haramların, yasakların, bütün işte benzeri Allah subhanahu ve teala'nın yasak ettiği bütün olgulardan uzak dururken Müslüman hep kendisini hatırlatması gereken şey haya. El hayal minel iman, o yüzden diyor ne Sassam, haya imandandır. Bir tane sahabe var, e, yolda oturuyorken çok hayalı yani başını bile kaldırıp böyle konuşmaz. Ya diyorlar bu kadar da yapma yani. hani Az konuş falan derken peygamber sasa müdahale ediyor. Bırakın diyor yani. Orada diyor haya imandandır diye. Dokunmayın ona yani. Ya, peygamber o halden razı aleyhissalatü vesselam. Çünkü o imanın göstergesi. Peygamberin yanında. Allah'ın ve Resulünün yanında bu nedir? E, i̇manın göstergesidir. İnsan her günah işlerken veya her günah vesvesesi kendisine geldiğinde her bir günahla Allah'ın huzurunda kovulmak gibi şeytanın kovulduğu gibi bir tehditle karşı karşıya olduğunu kendisine hatırlatması lazım. Az önce, evet insan Rabbine karşı hüsnü besleyecek, korkacak bununla beraber ama bu hüsnü zan müşriklerin ekserisinin, yani şu, Peygamber'in şu hadiste dediği gibi ahmak o kimsedir ki diyor nefsinin her istediğini yapar da Allah'tan temennilerde bulunur. Yani bu halkın çoğu Allah'a karşı hüsnü besliyorlar ama Allah's manâatale'den onu göremeyecekler ahirette. Velakinne akseren nâsel ya'lemûn ayetlerinden. İnsanların çoğu bilmez. Velakinne akseren nâsel eşkurûn. İnsanların çoğu şükretmez. İnsanların çoğu cinlerin ve insanların çoğu cehennemliktir. Ayet ve nasları gösteriyor ki çoğunluğun zannı hüsnüden zan dahi olsa Allah onları ne yapmayacak. Onunla mukabelede bulunmayacak. Neden? Çünkü onlar bu konuda aşırı gitmişler. O yüzden bir bölüm daha var. O bölümde şu insanın Allah'ın tuzğından emin olması bu en büyük musibet. <gülüyor> Allah'ın tuzağından emin mi oldular? Biz anlatmıştık hatırlayın. Allah insanı ne yapıyordu? Tedrici olarak azaba götürüyordu. Neyle? Hatanın üzerine nimet veriyor. İnsan istiğfarı unutuyor. Bu Allah'ın onu nereye götürmesiydi? Azaba doğru götürmesiydi. Allah bizi böyle bir akıbette muhafaza edilsin. Evet. Devam. O ilahi evlilerin ve hükümlerin kâinatın her bir yanına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 Rabbi sayesinde hiçbir şeye ihtiyaç duymaz ve Rabbi de ona yeter. Aynı şekilde onun her şeyi kuşadan bilgisine, işitmesine, görmesine, hayatına, kayyumiyetine ve başka sıfatlarına tanık olan bir kimsenin durumunda böyledir. Böyle bir konuma yükselebilmek ancak esabi sabikun El-mukarrabun, ve ileriye geçmiş oldukça yakınlaştırmış kimsenin nasip olur. Yani sabikun dediği Arapça sabaka yarışta öne geçmek demek. Yani hayra ilk icabet eden insanlar. Şimdi sahabe 40 kişiyken Mekke'de işte onlar sabikun olan adamlar. Ya bugün belki geçmişte de bugün de İslam'ın ehli izzet buldular, sayıları arttı vesair. Değil mi? Güç oldular. Ne bileyim onlara nimetler, ganimetler geldi ama Onların en hayırlıları İslam'a ilk girenleriydi. Kimse daha tasdik etmiyorken bu daveti, onlar tasdik etmişlerdi. Onlar hayırda öne geçmişlerdi. Sonra insanlar ortaya çıkınca zaten herkes sizden bizden daha fazla müslüman oluyor. Şimdi tağputlar baskı yapıyor. İşte biz diyoruz ki Allah'ın şeriatını istiyoruz. Başkasından razı değiliz. Başkasından razı olmayacağız. Bunun için uğraşıyoruz. İnsanları bu konuda davet ediyoruz. Hemen sıkıntılar, musibetler, hapisler vesaire hepsi beraberini takip ediyor. Bu insanlar da ne yapıyorlar? Bizi yardımsız bırakıyorlar. Diyorlar ya biz de sizin inandığınız gibi inanıyoruz. Siz aşırı gidiyorsunuz. Siz şöyle yapıyorsunuz. Böyle olmaz. Şöyle olur. Şöyle olur. Yarın Allah bize katından bir faz, faz, faziletiyle katından bize nimet verse, bizi izzetli ve güçlü kılsa inanın hepsi bizden daha Müslüman olacaklar. Daha fazla şeriatı isteyenler olacaklar. Niye? Nimeti görmüşler. Neticeyi görmüşler. Ha tabi yarın bunlar gelip bize deyince yok siz hala kafirsiniz deyip boynlarını vurmayacağız yani. Onlar da Müslüman olarak da küfür izah etmedikleri müddetçe velev münafıklıkla da bunu yapsalar onların imanları bizim katımızda muteber olacak onlara Müslüman hükmü icra edeceğiz. Ama tabi ki onların ahirette alacakları ecir ile burada o hareketin sıkıntılı günlerinde ilk bu davete icabet eden insanlar tabi ki ne cennette aynı yerde olurlar ne de ahirette mükafat bakımından aynı yerde <gülüyor> oluyorlar. Devam. Soru 72. İsim ve sıfatların tevhidinin zıttı nedir? Ha, hatırlayın, rububiyeti anlattı, onu bozan şeyi anlattı, uluhiyeti anlattı, ibadet tevhidi. Onu bozan şeyi anlattı, esma sıfat tevhidini bu kadar haftadır anlattı, şimdi onu bozan şeyi anlatıyor. Cevap. Buna zıttı Yüce Allah'ın isimlerinde, sıfatlarında, ayetlerinde hakkın dışına çıkmak eline sapaktır. Bu evet. da üçlü Üç şekilde oluyor. Esma, sıfatla ve bozmak üç şekilde. Bir. bir Yüce Allah Sübhane ve isimlerini gerçeğinden uzaklaştırıp bu isimleri fıtlarına isim olarak veren ve böylece bunları bir şeyler katan ya da eksiltten müşriklerin sapması. Bunlar el ismini el -Ilah isminden, El-Uzza ismini El-Aziz'den Menat adını El-Mennan'dan e, türetmişlerdir. Evet. İki. Yüce Allah'ın sıfatlarına keyfiyeti isnat eden ve onun sıfatlarını yarattıklarının sıfatlarına benzeten müşebbihe benzeticilerin ilhat ve satması. Yani mücessime Allah'a haşa yarattıklarına benzetmişler. Biri burada bir soru sorabilir. Ya biz de dedik ki Allah'ın eli vardır, yüzü vardır. Müşebbihe ve mücessime ile farkımız ne? Mücessime e, keyfiyetini yaratılmışlara benzetmişler. <gülüyor> Ehli sünnet vel cemaat ise keyfiyetini asla konuşmamışlar. Sadece Kur'an ve sünnet naslarında el ve yüz olduğu için bunları kabul etmiş. Keyfiyetini Allah Teala bırakmışlar. Mücessime keyfiyetini konuşup haşa demişler el bizim elimiz gibi parmakları olan beş tane olandır demişler haşa. Tabi bunların tekfirini ümmet icma etmiş. Onların kafir demeyenlerin de kafirliğine aynı şekilde ümmetin münakit bağlanmış bir icması vardır. Evet. Bu da müşriklerin ilhadının zıttıdır. Yani müşriklerin sapıklığının zıttı. Neden? Şimdi onu açıklayacak. Çünkü müşrikler mahluku alemlerin Rabbine eşit bunlar onu yaratılmış cisimler seviyesinde indirgemiş ve onu bu yaratılmışlara benzetmişlerdir. Yani komedi burada şu. Allah subhanehu ve teala yarattığı şeylere benzetenleri tekfir eder ama mahluku ilaha benzetenleri tekfir etmeyenlerin komedisi var ortada. İkisi de şirk. Biri yaratanı yaratılmışa benzetmek, ikinci boyutu da Allah'tan başka birine ibadet edip ulûhiyetinin yani ilahlığın bir parçasını bir mahluka verme, yaratılmışa verme. İkisi de aynı. Yaratılmışı yarat e, yaratılmışı yaratana benzetme karşısında. İkisi de aynı ama iki farklı vecihten, iki farklı yönden. İkisi de şirk yani. Bunu ifade edelim. Çünkü nasıl bu üzerine icma edilmiş bir küfür ise aynı şekilde bu da ümmetin üzerine bağlanmış bir icma ile e, toplandığı görüştür ki bu işi yapan insanlar Allah ve Resulü'nün katında müşriklerdir. Devam. O bunlardan yüce bir nezzehtir. Üç. İsim ve sıfatlarını inkar eden bu attılının hesapması. ve Hı. Bunlar da iki kısımdır. İki kısım. Birincisi, Bir kısmı yüce olan Sübhanül-Ötele'nin isimlerinin lafızlarını kabul ederken kemal sıfatlarının muhtevasını ona nispet etmeyerek şöyle demişlerdir. Evet. O rahmet söz konusu olmaksızın Rahman ve Rahim'dir. İlim söz konusu olmaksızın Alim'dir. Kudret söz konusu olmaksızın Semi'dir. Görme söz konusu olmaksızın Basir'dir. Kudret söz konusu olmaksızın Kadir'dir demişler ve Diğer bütün sıfatları da bu şekilde yorumlamışlardır. Yani bunlar Mu'tezile'den bir gruptur. İmam Nevevi sahih Müslim şerhinde bunlardan bahsediyor. Ve bunların tekfirinde ümmetin ihtilaf ettiğini söylüyor. Haricilerin tekfiri babında da anlatıyor bunu. Haricilerin tekfirini de anlatırken bu meseleye geçiyor. Haricilerin tekfirinden. Diyor ki, hatta orada şöyle güzel bir sözü var. Okurken çok taçup etmiştim. Diyor ki sana diyor tekfirde altın bir kaide vereceğim diyor yani. Ha, okuyucuya söylüyor diyor ki böyle söyleyen Allah bilendir ilimsiz Allah görendir görmesiz Allah işitendir işitmesiz diyenlerin tekfirinde ümmet ihtilaf etmiştir çünkü Allah alimdir demekle Kur'an ve sünnet naslarındaki alim e, diye gelen bütün nasları tasdik ediyorlar diyor çünkü alim diyor ama ilimsiz onun bir bidatıdır diyor İmam Nebevi bir grup bunlara kafir dediler Nas'ı yalanladıkları için. Bir grup dediler ki bu tam Nas'ı yalanlamak değil. Çünkü alim, semia demekle Nas'ları ispat ediyorlar. O yüzden tekfir edilmezler. Şimdi ikinci kısma gelecek. İmam Nevi onları da anlatacak. Bir diğer kısım ise açık bir şekilde bütün isimleri bunların muhtemalarını kabul etmediklerini ifade etmişlerdir. Bunlar da cehmiyedir. Bunlar da cehmiyeler Allah işitmez, Allah görmez, bilmez, duymaz demişler. Dolayısıyla Vallahu Semiun basir Allah işitendir, görendir ayetini yalanlamışlar. Bu yüzden ümmet bunların tekfirine icma etmiştir diyor İmam Nevevi. Öyle bir adamı da tekfir etmeyen ümmetin bağlanmış akid icmasını ve nasları yalanladığından dolayı tıpkı Yahudi Hristiyanlar tekfir etmeyen gibi tekfir edilir. Aslımızın bir bidatı var. Bu kafire kafir demeyen kafirdir diyorlar. Sadece Yahudi Hristiyanlara hasdır diyorlar. Halbuki i̇bn Teymi'nin Sarımur Mesul kitabına baksalar İbn-i diyor ki kim peygamberi söverse kafirdir, ona kafir demeyen de kafirdir diyor. Peygamberi söven mürtet olur, kanı malı helaldir diyor. Burada kafire kafir demeyen kafirdir kaidesini Yahudi Hristiyanların dışında kime tatbik ediyor? İslam iddiasındaki insanlara tatbik ediyor. Bu da açıkça neyi ortaya koyuyor? Demek ki alimler bu kaydı sadece Yahudi Hristiyan gibi asli kafirlere munhasır kılmamışlar. Apaçık Nasr'ı yalanlamak noktasında küfre düşen taifelerin her birine bu kaideyi ne yapmışlar? Tatbik etmişler. O yüzden cehmiler de bu gibi taifelerdendir. Cehmileri tekfir etmeyenler de nedir? Akit bağlanmış icma ile beraber kafirdirler. Devam. Onu hiçbir ismi ve hiçbir sıfatı bulunmayan katıksız adem yokluk ile nitelendirmişlerdir. Yani bütün bu nasların hepsini yalanladılar yani. E dedik Dedi ki ehl-i sünnet o zaman siz bir inandığınız Allah tanımlayın. ''Adem'' dediler yani, ''Adem'' Arapça yokluk, onsuzluk yani, ''Adem'' ilmin demek, ilimsizlik demek, ''Adem'' ilmin, ilimsizlik demek, ''Adem'' dediler, yani dediler, ''Biz hiçbir şekilde vasf edemeyiz, bilmiyoruz, Allah var, inanıyoruz'' dediler. Halbuki Kur'an ve sünnet nasrlarında Allah'ın alim olduğu, rauf olduğu, işiten olduğu, gören olduğu, hepsi sabit, kadir olduğu. İnsan bunları tasdik etmese, nasarı yalanladığından dolayı kafiridir. Devam. Zalim, <gülüyor> imkidacı ve sapkın mülhitlerin söylediklerinden Yüce Allah Subhanehu ve Teala çok yüce ve yümezzettir. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O halde O'na ibadet et ve onun ibadetinde sebat göster. O'nun adıyla anılan bir kimse biliyor musun? <gülüyor> Meryem 65. O'nun benzeri hiçbir şey yoktur ve o her şey iştendir, görendir. Semi Basir. Şura 11. O, onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Onlar ise bilgileriyle onu kuşatamazlar. Taha 110. Soru 73. Tedhid çeşitlerinden birisine aykırı olan bir husus, hepsine aykırı gelecek şekilde birbirlerinden ayrılmayan, mütenazim türler midir? Yani hani tevhid-ül-rububiyye, tevhid uluhiyye ve asma ve sıfat deyince, bu üç kısmı ayrınca bunlardan biri gerçekleşse hepsi gerçekleşmiş olur mu? Yoksa bunlardan biri bozulduğunda hepsi bozulmuş olur mu? Onu soruyor. Lazım dediği zaman, yani bir şeyin lazımı dediğiniz zaman olmazsa olmazı demek. Şimdi onu izah edecek. Evet. Cevap. Evet. Tevhidin bütün çeşitleri birbirlerine lazım. Yani birini bozan diğerlerini bozmuş gibidir. Yani adam Allah subhanehu ve teala'ya Rububiyetinde zaten hani Ateistlerden başka rububiyeti inkar eden bir kafir taife yok. Hristiyanlar da kabul ediyor, Yahudiler de kabul ediyor. Onlar uluhiyette ortak Koşuyorlar. Düşünün ki Asrın telefilerini düşünün değil mi? Esma sıfat tevhidinde Şeyler yani, yani Sınır tanımıyorlar. Daha Onlardan Belki daha iyi bilmiyoruz biz bu Mesele. Esma sıfat tevhidini gerçekleştirmişler İtikadla mesela. Amelde değil de gene oradan onu izah edeceğiz şimdi inşallah. Ama itikat noktasında, ilim noktasında Esma Sıfat Tevhidi var. Ama uluhiyeti kime veriyorlar? Allah'tan başkasına işte beş yılda bir yapılan seçimlerle teşrih hakkını Allah'tan alıp beşere vermekle, muhakemeye gidip tağutlara yapmakla çünkü onlar bunlarda bir beis görmüyorlar. Yani şirk dediği İslam'ın amelleri işlemekle uluhiyeti Allah'tan başkalarına vermekle uluhiyet tevhidini bozuyorlar. Rububiyet ile esma sıfat tevhidini gerçekleştirmeleri, uluhiyet tevhidini bozdukları zaman yeterli olmuyor. Bu üçü de birbirinden ayrılmayan üç ayak gibiler. Biri bozulduğunda hepsi tamamıyla bozulmuş demektir. O yüzden Türkiye'de tevhidi demokrasi küfürdür diyerek algılayan taifeler ve cemaatler ve topluluklar apaçık bir sapıklığın içerisindedir. Tevhid, rububiyet, uluhiyet ve isim ve sıfatı bünyesinde bulunduran genel bir isimdir. Yoksa sadece sistem küfürdür demek değildir. Devam. Bunlardan herhangi bir türü hakkında Allah Subhanahu ve Teala'ya ortak koşan bir kimse, diğerlerinde de Allah Subhanahu ve Teala'ya ortak koşan bir müşriktir. Mesela Allah azze ve celle'den başkasına dua ederek ondan başkasının güç yetiremeyeceği bir şeyi o kimseden istemek buna örnektir. Bu ne yapmış? Allah'tan başkasına dua eden nereyi bozmuş? Nere? Uluhiyet, Uluhiyet yani. isim sıfatı da bozuyor. Başka yerde sordum aynı cevabı verdiler. İsim sıfatı da bozuyor. Tabi ki hani Allah'tan başkasına semi Allah gibi alan işittiği gibi, subhanahu teala işitme sıfatını verdiği için ama hani şirk olan bir ameli, dua gibi bir ibadeti Allah'tan başkasına sarf ettiği için neyi bozmuş? Dolayısıyla uluhiyeti bozmuş. O yüzden rububiyeti tasdik etmesi ki bütün müşrikler rububiyeti tasdik ediyordu onu müşrik olmaktan kurtarmıyor. Evet. Çünkü Allah subhane ve teala'dan başkasına dua, et, dua etmek bir ibadettir. Hatta ibadetin özüdür. Onu Allah subhane teala'nın dışında, Allah teala'dan başkasına yöneltmek, Allah azze ve celle'nin umuhiyetinde bir şirktir. Allah subhane teala'dan başkasından bir hayır elde etmek, yahut bir şerri bertaraf etmek türünde bir ihtiyacı var bunun gerçekleştirebilme kudretine sahip olduğuna inanılarak istemek ise Allah subhanahu ve teâlâ'nın rububiyetinde bir şirktir. Çünkü o, bu inanışı ile Allah subhanahu ve teâlâ'nın mülkünde Allah subhanahu ve Teala ile birlikte bir başka tasarruf sahibi bulunduğuna inanmış olur. Diğer taraftan böyle bir kimse Allah subhanahu ve teâlâ'nın dışındaki bu arada ancak uzak olsun, yakın olsun, hangi zaman ve hangi mekanda bulunursa bulunsun, kendisini duyduğuna inanarak dua etmekte ve bunu açıkça ifade etti. Yani şeyh burada birini bozmanın diğer üçünü de bozmak olduğunu izah ediyor. Çünkü diyor adam mesela düşünün diyor Allah'tan başkasına dua ediyor. Bir ibadeti Allah'tan başkasına sarf etmekle uluhiyeti bozmuş. İki Allah gibi görüp işitmek gibi bir sıfatı ona verdiği için esma sıfatı devirdiğini bozmuş. Üç her şeye kadir olmak gibi bir sıfatı verdiği için de rububiyeti bozmuş. Çünkü bu Allah'ın rubiyetin, tevhidinin sıfatlarından bir tanesi. Öyle değil mi? Onu izah ediyor. Evet. Bu ise Allah Subhanahu ve teala'nın isim ve sıfatlarında bir şirktir. Çünkü Allah Subhanahu ve teala'nın dışında dua ettiği bu vardığın yakınlığında, uzaklığında engel teşkil etmediği, işitilebilecek, bütün her şeyi kuşatabilecek bir seminin işitme gücünün olduğunu kabul etmiş olmaktadır. İşte Allah Subhanahu ve teala'nın ulu koşulan bu şirk, Rubuviyette de, isim ve sıfatlarda da onaşık koşmayı beraberinde getirmiştir. Evet. Meleklere iman, haftaya Allah nasip ederse devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve sözlerinin güzelliğinde, bir kötülük varsa da nefsin ve şeytanımdandır. Ve ahir davadenin, elhamdülillahi rabbil alemin, subhanakallahumma ve bihamdike la illa ve